Bugün oruç olmasa da Orucu konuşalım diye düşünüyorum İslam'ın şartları çerçevesinde Hocam İnşallah İnşallah İsterseniz şuradan başlayalım e, Oruç nedir? E, aç kalmanın sırrı nedir? Oradan başlayalım sohbetimize Bismillahirrahmanirrahim Hocam aslında bayram günlerimiz hariç her gün oruç günüdür. Yani evet. Ramazan orucu değildir de evet. Muharrem orucudur, nafile, oruçtur, nafile orucudur, orucudur, evet. kefaret orucudur. Her zaman tutulabilir. Yani e, namazdan sonra en yaygın ibaret oruç ibaretidir. Evet. Namazdan sonra. En yaygın en yaygın yani 365, güne, 365 evet. güne en çok yayılabilecek hı hı. Mesela evet. zekat Bir günlük bir ibadet evet. Hac bir buçuk Ömürde, günlük evet. Bir buçuk gün senede de yapı, Her sene yapsam bile bir buçuk gün evet. e, Sürüyor Dolayısıyla Hac ve zekattan daha yaygın bir ibadet Oruç ibadetimiz Şimdi Esasen Namaz konusunda da bunu konuşmuştuk biz Müslüman olarak e, şu ibadetin yapılış gerekçesi şu imiş Bize de ekonomik, fiziksel ve sosyal dönüşümü bu imiş diye hiçbir ibadeti yapamayız Bu ibadet olmaz çünkü evet. Bu menfaatlenme yani Gerekçe aramak gerekmiyor Yani periz evet. oruç arasında birinci fark budur Evet Diyet değildir oruç Evet Disiplindir. Diyet başka şey, disiplin başka şeydir. Şimdi e, Ramazan-ı Şerif'in orucunu da konuşup ondan sonra e, tekrar e, başlığa döneyim istiyorum. E, Ramazan-ı Şerif'teki orucun bir de Ramazan atmosferi var. Evet. E, onu da muhakkak bir ayrı gündemde konuşmak lazım. Teravih ile işte Kur'an okuması ile Ramazan'ın kendi ağırlığı ile. Bir iklim oluşturuyor e, Ramazan. Oruç o iklimin bir parçası olduğu evet. için de mesela Ramazan dışındaki herhangi bir oruç Ramazan-ı Şerif'te tutulan oruçla hiçbir zaman kıyas olmuyor. Evet. Hatta pek çok Müslüman aynı, aynı ruhi besleme Olmuyor. olmuyor. Ramazanın kendi ağırlığı var çünkü evet, Ramazan-ı evet. Şerif'in. Mesela pek çok Müslüman Ramazan-ı Şerif'te işte şeker hastalığına rağmen işte şu sıkıntısına rağmen tutuyor bir ay. E aynı Müslümana aşire orucunu tutmak neredeyse imkansız gibi evet. oluyor. Halbuki 30 bölü 1 yani 1 bölü 30 ya da evet. neden tutamıyorsun diyemiyorsun. Ramazan-ı Şerif Böyle piyasası onun deyim yerindeyse yani piyasa yüksek. O Amazon iklim için. içinde her şey... Yani oruçta mübarek böyle uçup gidiyor evet. o arada gibi oluyor. Her halükarda e, orucun ne olduğunu e, kovuşturamayız biz. Yani orucu evet. niye tutuyoruz değil. Tut dendiği için tutuyoruz bitti ama... Evet. Ee, tıpkı namaz gibi Disipl zekat disiplin gibi. dediniz. Zaten oradan belki yani, yola çıkarak değil mi? Yani, yani oruç o, nedire? Oradan. Diyet dil disiplindir disiplin de dediğimiz. Yani, evet. Diyet kişinin şahsiyle ilgili bir durum. Evet. Disiplin bir emre itaatten kaynaklanan evet. bir evet. durum. Şimdi biz insanız. Ee, i̇nsan olarak kimliğimiz bizim et, evet, kemik, işte vücudumuzda su, kaslar damarlar vesaire biz buyuz yani insan evet. olarak buyuz biz evet bizim e, insan olarak ayakta durmamız su e, hava ve gıda ile mümkün gıda biraz uzun bir e, evet. süre ama hava ihtiyacımız dakikalarla sınırlı evet. e, su ihtiyacımız gıdadan daha Evet, ee, evet. öncelikli. O da bir gıda çeşidi şüphesiz. Bir de e, ne hikmetse bunu idrak edemiyoruz. Ekmekten sudan daha acil bir ihtiyacımız daha var. Uykudur o da. Evet. Uyku. Yani bir insan üç gün hiç yemeden durabiliyor. Ama üç gün hiç uyumadan bir insan ayakta duramıyor. Duramıyor. Durursa evet. da çıldırmış olarak duruyor. Evet. Ee, bu sebeple su gıda, uyku ve hava. Evet. İnsan olarak bu dört şeyle çok acil bir ihtiyaç maddesi olarak söylediğimizde bu dört şey elbette elbise de bir ihtiyaç ama yani nihayetinde elbise ihtiyacı ile hava ihtiyacı aynı değil aynı herhalde değil, insan. Evet. Tıraş da bir ihtiyaç ama herhalde su gibi bir ihtiyaç değil. Şimdi dikkat ettiğimizde uykuyu bir kenara çıkaralım. Uyku başka bir konu. İnsanın Su, hava ve ekmek ihtiyacı, ekmeği gıdanın sembolü Hı. olarak kullanırsak bu ihtiyaçlar ele alındığında hava ile hiçbir şekilde e, bir kurallama, şu kadar hava al bu kadar hava alma diye bir e, baskı Mümkünlü. veya kural olmadığını al, görüyoruz. Evet. Çünkü Allah... İlla yükellifullahu nefsen illa bu saha buyurmuş. Hiç kimseye kaldıramayacağı şeyi yüklemiyor Allah. Kanun bu. Dolayısıyla her gün yarım dakika burnunu kapatıp nefes almayacağın diye bir hüküm yok bu dinde. Evet. Böyle bir durum. Ama diğer havayı çıkardıktan sonra su ve gıda ihtiyacımız, su ve ekmek diyelim, gıdayı sembolize etsin. Bu ihtiyacımızın bir serbest bir de e, kurallı bir şekilde kontrol altına alındığını görür. Serbest olarak yeme terbiyesi verilmiş. E, çok yeme, işte şöyle yeme, şunları yeme denmiş. Evet. E, i̇ki Ramazan-ı Şerif orucu başta olmak üzere oruçla tamamen yüzde yüz bağlantıyı kes gıda ile denmiş. Evet. Her Müslüman'a. Bu tamamen de çok e, iyi anlamak için mesela ağzından burnundan hiçbir şey almadığı halde bir Müslüman e, taharet yaparken su kaçıracak olsa kendisine taharet e, merkezinden bu bile onun e, Ramazan-ı Şerif'teki orucunun bozulma nedeni oluyor. Bu kadar evet. yani evet. su ile yüzde yüz ...bağlantıyı kes diyor... ...gıda ile yüzde yüz bağlantıyı kes diyor... ...bir serbest... ...gıda disiplini... ...bir de kurallı... ...gıda disiplini diye... ...insanın hava hariç su ve ekmek... ...ihtiyacını disipline alan... ...bir sistem görüyoruz... ...bunun adına oruç diyoruz... Evet, diyoruz. ...bu resmi kurallı... ...şu kadar yiyeceksin, şurada ...şu zamandan şu zamana yemeyeceksin de... ...buna biz... E, resmi, kurallı disiplin diyoruz. Neden? Çünkü insanın bedeninde bir ihtiyaç var. Başka türlü ayakta duramıyor. Su evet. ve ekmek ihtiyacı var. Var. Evet. Ya ölecek ya da bu ihtiyaç bir yolla insana ya ağzından ya da şırıngayla Şirinli. muhakkak verilecek. Evet. yani evet. hap yapılacak o. Ee, basit evet. bir şekilde midesine indirilecek hiç çaresi yok insanın evet. ya ağzından ya serumla vesaire ya, ya evet. damarından ya ağzından yiyecek insan evet. öbür türlü insan insanlığını kaybediyor. Evet. Bu nedenle tamamen e, altta kimse bir şey yemesin diye bir kural yok. Evet. Ama bakıyoruz ki e, serbest sistemde Mesela mideni tamamen doldurma diye kural koymuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. En mühim hadis-i şeriflerden biri mideni doldurma tamamen diye. Evet. Yani. Ee, Ramazan-ı şerif orucunu mecburi oruç olarak ele aldığımızda da bakıyoruz ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ramazan-ı şerifi e, az yemekle geçiriyor ama yemeksiz geçirmiyor. Evet. İnşallah sonra değineceğiz bir iftar e, kültürü söz konusu. O, o açıdan ele alarak bunu konuşuyorum. Bizde Ramazan Şerif kilo alma mevsimidir. Bizim zamanımızda maalesef. <gülüyor> evet. Ama asıl orucu tutan ilk neslin orucunda Ramazan Şerif e, eriyip Allah'ın huzuruna günahsız gitmek gibi bir gayretin adı oluyor. Şimdi neden insanın bu genel giriş yaptık? Neden insana e, serbest veya resmi olarak e, disiplin olarak illa oruç tutması yani susuz ve ekmeksiz kalması emrediyor. Yani açlığın bir sırrı, sırrı var, var mı? Neden var? Yani sadece disiplin olma, ubudiyet çerçevesinde olmanın dışında bu ubudiyette açlığın bir terbiye aracı olarak değerlendirilmesinin bir sırrı var. Elbette. Mı? Başta dedik şu ubudiyet dediğiniz hani kulluk, evet, kulu evet, olmak. Evet. Ubudiyet kuluz biz. Evet. Kulsun emredileni yapacaksın. Evet. Şirket ortağı değilsin göklerde. Evet. Kuluz doğrusu emredileni yapacağız. Burada bir sıkıntımız yok ama bir de izah edilebilir evet. bir bölüm var. O izah edilebilir bölüm. Evet ayet değil hadis değil ama üç aşağı beş yukarı bunu ikna alıyoruz biz evet. dinlediğimiz zaman. Yoksa ayete hadise ilave yapacak halimiz yok bunu. Şimdi insanın bir şehvet gücü var. Evet. Bu şehvet gücünü biz e, sadece cinsel şehvet olarak da anlamayalım. Evet cinsel şehvet, şehvetin belki de yüzde seksenini oluşturuyor. Evet. Yani ana kadroyu oluşturuyor. Ama insanın eliyle koluyla, duygularıyla yürüttüğü şehveti de var. Para saymak da bir şehvet türüdür. Değil mi? Evet. Yani insan yani, mesela... öyle demiş. Var. Sayar adam değil mi? Yani, yani sayı. Evet. Şimdi... Ee, hangi birimiz mesela e, harcamayacağı halde şu parayı bir sayayım bakalım diye yeniden <gülüyor> saymıyor Yani Bu bir sayma, evet. saymasına varıncaya kadar, kazanmak ayrı. Saymasına evet. varıncaya kadar bir zevk. Evet. Hatta şimdi yeni moda zenginin parasını saymak da zevk veriyor. Borsa evet. şu kadar ilerledi filanca, şirketin hissesi evet. evet. bu kadar. Zenginin parasını sayıyor adam, ondan da zevk alıyor. Evet. Kendi kuruşu yok belki de. Bir şehvetlerimiz var. Bu şehvetlerimiz en başta şehvet cinsel şehvet olacaksa eğer bu şehvetlerimiz bizde e, gıda performansı kadar güç buluyor Evet. gıda performansımız yani vücudumuzda e, proteininden vesairesine kadar ne kadar e, kolumuza belimize, ayağımıza gözümüze, dilimize hareket e, kabiliyeti geliyorsa o kadar biz ...şehvetlerimizi kullanabiliyoruz. Mesela Ramazan-ı Şerif'te... ...iftara bir saat kala... ...uzun yaz Ramazanında... E, ...siz hatipsiniz... E, ...ben hocayım... E, ...o saatte bir konferansı... ...kabul eder misiniz? Yani sizi Kayseri'ye çağırdılar Geçen hafta gittiğiniz gibi evet. Ramazan-ı Şerif'te iftar 6.30'da 1830'da Siz 17'de konuşma yapın dediler Kabul eder misiniz? Evet, olmaz Kabul ettiğiniz insanlar Ahmet Kimse Taş getir zaten. Geldiler diyelim Mecburen geldiler İstanbul'dan evet. geldiğiniz evet, için evet. Ahmet Taş getirini Bulabilirler mi orada? Evet, Bulamazlar olmaz, tabii. Ee, Yani aradığı Ahmet Taş getiren hoca değil o evet. Başka bir Ahmet Taş getiren İkinci sınıf e, Çin... Enerjisi düşmüş falan evet. <gülüyor> İşte bu en canlı evet. örneğiyle Orucun insanı getirdiği temel evet. nokta budur Yani bir süreliğine de olsa İnsanın e, bilhassa cinsel şehveti açısından bir kırılma noktası olması Peki şöyle bir soru Muhakkak soruluyor Ramazan 30 gün Yıl 365 gün Evet 11 katı neredeyse Evet yani Hatta 12 katı ee, Ya 30 günde kırıldı şehvetimiz diye Ne olacak geriye kalan Evet çok güzel Burası en önemli nokta Oruç %100 bize tedavi edip 10 sene daha garantili diye piyasaya salmıyor bizi Evet ...orijinal kimliğimizi... ...hatırlatıp tekrar meydana sürüyor. Evet. Yani... ...şehvetimizin kırıldığı... ...ve dolayısıyla hareketsiz anımızda... ...bir tefekkür davetiyesi... Evet. ...oluşuyor bize. Belki bir de hocam... ...bu bir ay da az bir zaman değil. Değil tabii. Değil mi? Yani o bir aylık bir yükleme... Değil mi? Ben onu İslam günleri diyorum daha böyle yoğun İslam günleri yaşanıyor. Onu hani iliklerinize kemiklerinize işleyen bir şey hani sadece böyle bir anlık enerji yüklenmiyorsunuz bu bir ay içerisinde. Ama, e, bu bilası şehvet açısından evet. bayramda tatlıları yedinmiyor eski tas eski hamam oluyor <gülüyor> gene yani. ...o evet. bir aylık açığı üç kat kapatabiliyoruz bayramda... Evet, evet, <gülüyor> ee, ...şimdi dolayısıyla... ...şu soru sorulabilir... ...mesela bir genç diyebilir ki... e 300 e, küsür gün kaldı... ...ben onları nasıl... Evet. E, ...geçireceğim gibi düşündüğünde... ...diyoruz ki... ...zaten Allah... ...bizi mesela... E, ...babam şöyle bir uygulama yapardı evde... ...musluğu çok açıyoruz abdest alırken diye... Evet. ...musluğun içine bir çubuk sokmuştu... ...açsan da çok akmıyor... ...azıcık <gülüyor> akıyor... Ee, ...şimdi teknik olarak zaten ayarlanabiliyor... Evet. Ee, ...su girişine böyle bir cihaz konuyor şimdi de... Evet. ...yani babam öyle yapardı... ...abdesti suyu çok Hı -hı. açmayalım diye... ...bizim musluklar hep böyle damlardı... ...milletin evine giderdik ki su bol bol akıyor... Evet. ...bizim mahallede herhalde az akıyor diye düşünürdük <gülüyor> biz... ...şimdi Allah eğer bizim sürekli şehvet kırıcıyla... Karşıl yaşamak durumunda murat etseydi, 300 gün emre emrederdi. Evet. İnsan belini bükemezdi bir daha. Yani şehvetli ayakta duramazdın o zaman. Evet. Ama Rabbimiz meydanda boğuşmamızı istiyor. Evet. Baskın şehvete rağmen kulluğu unutmayan insan istiyor. Hı -hı. Bunun içinde şeytanı, bünyemizdeki nefsi, damarlarımızdaki, kaslarımızdaki delikanlılığı, ...yüz yaşındaki insandan da almıyor... Evet. ...hastanede yatarken de... ...insana şehvetini... ...işte herhangi bir şehveti kastediyorsak... E, ...kafasından almıyor Allah... ...meydanda... ...kulluk istiyor... Evet. ...dağ başında değil... ...bir köşeye çekilmiş değil... ...dolayısıyla 365 gün... ...yıl... ...bunun 30 gününü oruç tutuyorsun... ...zaten gecesinde gene performansın yerinde senin... Evet. ...sadece... Mesela şöyle bir örnek vereyim inşallah anlaşılmış olur. 100 kilometrelik bir yolda bir otobanda 120 sürat tahtidi var. Evet. Bu 120 sürat tahtidi ile ilgili leva işte mesela ben Ankara'ya giderken dikkat ediyorum 50 yerde karşımıza çıkmıyor. Evet. 50 yerde değil herhalde o. Yol 450 kilometre ama her metresinde burada 120 yapılır yazmıyor. Evet. 10 kilometre de bir 120 diye bir leva çıkıyor sen devam ediyorsun 20 kilometre sonra bir daha Çıkıyor sen devam ediyorsun Yani oruç 365 günün Santralden yapılmış bir ayarı değildir evet. 365 güne karşı Orijinal fabrika ayarlarını Yeniden hatırlatmadır Bir hatırlatma evet. yapılıyor İyi bir kulu Allah'ın 6 ay en azından bunu koruyor Büyük... Belki şey de var hocam yani tabi oruç yılda bir ay ama her gün namaz var yani namaz vakitlerinde de beş kere Değil mi yani o kulluk şuurunu yeniden gündeme alıyor. Bir alıyorum. açıdan ama mesela evet. namazla cinsel şehvetin bağını kurmak çok zor. Evet çok zor mesela bir Müslüman cinsel şehvetinden beş dakika önce beş dakika sonra namaz kılabilir. Evet ama oruç öyle değil. Oruçta çünkü en temel yasaklardan biri kefaret gerektiren suçlardan biri cinsel evet, ilişkidir evet, helal de olsa. Evet, evet. Çünkü orucun e, Neyi muhatap aldığı çok önemli. Muhat mesela e, cinsel ilişki yüz helal olduğu halde, eşiyle nikahlı eşiyle helal olduğu halde Allah Teala onu haram ediyor. Niye haram Belli ediyor? Bir vakitte. E, or evet. Oruç bunu disiplin etmek istiyor zaten. Evet. Lezzetlerden alıkoymak istiyor. Ee, bir Müslüman ağzında işte nohut tanesinden küçük bir şeker kalsa namazı bozulmuyor onun. Ama oruç gidiyor. <gülüyor> yani evet, küçük bir evet. e, mesela tansiyon düşürücü kapril diye bir şey kullanıyorum. Dişi hafif aralı bir şey olsa insanın o kaybolur dişinin arasında ama hayat kurtarıyor diyorlar. Evet, yani evet. oruç o, o, o da yasak oruçta. Evet. Her halükarda Ramazan-ı Şerif'in farz olan Orucu bizim öz ayarımızı bizden beklenen Müslüman kimliğimizi e, ara sıra yosunlandıracak olan şehvetlerimizin şöyle bir tıraşlanmasıdır. Evet. Bir tıraşlanıyor bak senin asıl bünyen buydu deniyor. Bayramdan sonra gene tüyleniyor gene yosunlanıyorsun. Evet. Bu sefer işte şevval orucunda biraz bunları e, tıraşla <gülüyor> deniyor. Sünnet oruçlarla beraber... Ramazan orucu topluca bir yıl içerisinde tutulduğunda neredeyse bir Müslüman yüz günden fazla oruç tutmuş oluyor. Bu da yılın üçte biri oruçlu demek. Oruç kıvamında tutulduğu zaman, üçte bir, yılın üçte biri kıvamında yani sünnete evet, uygun bir evet. oruç tutulduğunda çok rahat bir şekilde Müslüman toparlanır. Evet. Orucunda toparlamadığı Müslümanın şeyveti onu batıracak demektir maazallah Kıvamında oruç Konusuna e, geliriz tabii, tabii. İnşallah Bu bölümde e, kısa bir süremiz kaldı Hocam şöyle bir şey Oruç e, insan Üzerindeki ilahi tasarrufu Rızık bedenin Kullanımı vesaire gibi Hususlarda bizden Nasıl bir idrak istiyor Yani bedenimiz yani kendi tasarrufumuza e, ait mi? Yani rızık yani Allah rızkı veriyor. Onu idrak noktasında nasıl bir idrak istiyor bizden? Elbette hocam yani namazda kıbleye dönünen mantığımız neyse bizim. Niye evet. namazı şuraya buraya dönüp kılmıyoruz, kıbleye dönüp kılıyoruz? Rabbimiz o tarafı emrettiği için. Evet. Yani Kuzey Kutbu'nu bulacaksınız deseydi Kuzey Kutbu'na kılacaktık. Evet. Yoksa kabe o mukaddes dediği için mukaddes oldu bizim. Oruçta da e, Allah bana bir beden vermiş. Bu beden sana emanet demiş. Benim bahçemden yetişmiş bir güzel de domates vermiş bana. Bunu da sana helal ettim demiş. Yiyebilirsin <gülüyor> ama güneş battıktan sonra yiyeceksin demiş. Evet. Dişler bende domates önümde. Gözüm domatesi görüyor. Tuz da yanımda tuzlukla da domatesi tuzlamışım. Ağzıma koyamıyorum. Evet ne ispat ediyorum ben benim domatesim zevkim her şeyim sana teslim ya Rabbi. Evet. bu teslimiyeti simgeliyoruz biz süphesiz eğer teslimiyeti simgeleme açısından bakarsak oruç yüzde yüz kamerayla izlenebilen muhteşem bir ibadet bu yüzden de yani oruç çünkü e, gizli bir yere e, girmiş bir insan için kontrol yok Her her türlü oruç Yiyebiliyor evet, bir evet. insan e, Mesela namazı abdestsiz kılabilir Bir insan abdesti Kılabilir gizlenme ihtiyacı hisseder Etmez oruçta öyle değil yani oruç bir Müslümanın oruç tutup tutmadığı ancak şimdiki tıp teknolojisiyle anlaşılabilir. İşte damarlarına kan alınır bir şeye girdi mi vücuduna bakılır. O yüzden hadis-i şerif ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan bize naklederek. Bütün ibaretlerin bir sevabı var. Yani gramaj var namaz şu evet, kadar evet. hac şu kadar zekat şu kadar. Orucun bir sevabı yok muayyen bir sevabı yok. Oruç Allah ile kulun arasında bir ödül töreni bekliyor. Neden? Yani hiç sevabı yok anlamına değil de onun bir sevabı. Evet. Rakam evet. yok ortada. Yani o hani Allah'ın uçsuz bucaksız rahmeti. Bir evet. Uçsuz. evet. Çünkü neden? 16 yaşında bir delikanlı bir senelik oruç tutuyor. Evet. Bu annesinden gizli, abisinden gizli, atıştırdığını kimse anlayamaz. Evet. Hiçbir şey yapamazsa abdestteki ...ağzına çalkaladığı suyu yutar. yutar. Evet. Bunu nereden anlayacaksın ki? Evet. Hiçbir şey yapamazsa... ...tamam annesi onu da izliyor diyelim... ...tükürür, diliyle dudaklarını yalayıp... ...ki bu da bu sefer... E, ...oruca zarar verecek... ...hararetini giderebilir. Evet. Yani kul orucu kontrol edemez. Evet, Allah'tan evet. başkası kontrol edemez. Dolayısıyla sevap da... ...ölçülüp... E, ...kula taltif edildiğinde... Bu ancak Allah'ın takdir edebileceği Bizim matematiksel rakamlarla Anlamayacağımız bir hesapla Yapılan bir ödüllendirme olacak Oruçta demek ki bu evet. kast ediliyor evet, e, Teşekkür ederiz tamam. Hocam ee, İnşallah ikinci bölümde e, Oruç nasıl bir Müslüman hayatı oluşturur e, Onun üzerinde duralım Diyorum i̇nşallah. Değerli Kıvamında dinleyiciler oruç. İslam'dan Hayata Ölçüler programında Muhterem Nurettin Yıldız Hocam'la sohbet ediyoruz. Bendeniz Ahmet Taş getiren kısa bir süre sonra beraber olacağız. Bizden ayrılmayın.